110. Haccac bin Yusuf Taif'te Beni Sakif kabilesinden olup 41 yılında doğdu. Halife Abdülmelik bunu kumandan yaptı. İlk vazifesi Mekke-i Mükerreme'de Abdullah bin Zübeyr ile harp etmek oldu. Bunu şehit etti. 75'te Hicaz ve Irak valisi oldu. Hindistan'a kadar hakim oldu. Çok Müslümanı şehit etti. Haricilerle cihad ederek bunları kahretti. Böylece ehli sünnete büyük hizmeti oldu. 86'da velit halife olunca hükmü bir kat daha arttı. 95. Miladi 714'te vali iken öldü. Çok zeki ve siyaseti kuvvetliydi. Keremi ihsanı da zulmü gibi pek fazlaydı. Affı da çok olurdu. Hindistan taraflarında birçok yerler fethetti. Kur'an-ı Kerime hareke koyup doğru okunmasını sağlayan budur. 111. Hadice Tülkübra. Kurayş'in Asilzade Kibar ailesindendir. Rasulullah'ın ilk zevcesidir. Babası Hüveylid, anası Fatıma'dır. 40 yaşında ve dul iken Rasulullahla evlendi. Rasulullah o zaman 25 yaşındaydı. Bundan dört kızı ve iki oğlu oldu. Dul iken ticaret yapardı. Çok zengindi. Memurları, kâtipleri ve köleleri vardı. Cebrail aleyhisselam Rasulullah'a ilk göründüğü zaman korkmuştu. Bu hali Hatice'ye söyledi. İlk önce Hatice iman etti. Kâfirler heykele tapar. Rasulullah'a inanmaz, alay ederlerdi. Çok eziyet ederlerdi. Hatice, Rasulullah'a teselli ve gayret verirdi. Bütün malını mülkünü, onun uğruna fedâ etti. Rasulullah'a yirmi beş sene sadakatle hizmet etti. Bir kere incitmedi. Hicretten üç sene önce, Ebu Talib'in ölümünden üç gün sonra, altmış beş yaşında, Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Resulullah vefatına kadar her zaman kendisini meth buyururdu. Hatta bir gün evde meth ederken Ayşe validemiz dayanamayıp Cenab-ı Hak size ondan daha iyisini verdi dedi. Hayır. Ondan iyisi verilmedi. Herkes bana yalancı dediği günlerde o bana inandı. Herkes bana eziyet verirken o bana yar oldu. Üzüntülerimi giderdi." buyurdu. Hazreti Hatice ile Kerimesi Fatıma Zehra, dünyadaki bütün kadınların en üstünü oldukları hadis-i şerifte bildirilen dört kadından ikisidir. Üçüncüsü Firavun'un zevcesi Hazreti Asiye, dördüncüsü Hazreti Meryem'dir. Radiyallahu Teala anhünne 112. Hafsa Rasulullah'ın zevcesi ve hazret Ömer'in kızıdır. Birinci zevci Bedir gazasında bulunan Huneyis idi. Huneyis ile birlikte Medine'ye hicret etmişti. Genç yaşında dul kaldı. Babası Hazreti Ebu Bekre ve sonra Osman'a teklif etti. O sırada Resulullah'ın kızı yeni vefat etmişti. Her ikisi özür dilemişti. Hazreti Ömer üzüldü. Rasulullah bunu anlayarak "Ya Ömer, kızını Osman'dan daha iyi sağlayacak ve Osman Hafsa'dan iyisini zevce edinecektir." buyurdu. Hicretin üçünden sonra Hafsa validemizi nikah etmekle şereflendirdi. Kerimesi Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a verdi. Bir müddet sonra Hafsa'yı boşadı. Sonra Cebrail Aleyhisselam'ın işaretiyle tekrar nikah buyurdu. Çok oruç tutar, çok namaz kılardı. 60 hadisi şerif bildirmiştir. Hicretin 41. yılı vefat eyledi. Radiyallahu Teala anha. 113. Halit bin Velid. İslam'ın büyük düşmanlarından Velid bin Mugayre'nin oğludur. Ebu Cehl ile kardeş çocuklarıdır. Sahabe-i kiramın büyüklerinden, İslam gazilerinin kahramanlarından idi. Annesi Lübabe Resulullah'ın baldızıydı. Uhud gazasında düşman birliklerinden birinin komandanıydı. Kırka yakın sahabenin şehit olmasına sebep olmuştu. Hudeybiye'de de düşman tarafındaydı. 6. yıl sonlarında Amr İbni As ile birlikte Medine'ye gelip Müslüman oldu. Mekke fethinde, İslam ordusunda birlik kumandanı idi. Mu'te gazasında, Cafer Tayyar şehit olunca, kumandayı ele alıp, üç bin kişiyle, Heraklius'un yüz bin kişilik ordusuna galip geldi. Resulullah'tan Seyfullah adını alarak şereflendi. Hazreti Ebu Bekr ve Ömer zamanlarında da çeşitli zaferler kazandı. 21 yılında Hums'ta vefat etti. Fakat Yakut-u Hamevi'ye göre Medine'de metfundur. 114 Halit bin Zeyd Ebu Eyyub Ensari, Eshab-ı Kiram'dandır. Eyyub Sultan denilmekle meşhurdur. Resulullah, Medine'ye hicret edince deve bunun kapısında çöktü. Mescit yapılıncaya kadar yedi ay bu evde misafir kaldı. Medine ahalisi Hazreti Halid'in evine gelip Resul-ü Ekrem'i ziyaret etti. Bu arada Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam da gelip dikkatle Resulullah'a baktı. Bu yüz Yalancı yüzü değildir diyerek hemen Müslüman oldu. Hazreti Halit Bedir, Uhud, Hendek ve başka gazalarda bulundu. 150 hadisi şerif haber vermiştir. İhtiyar olduğu halde Hazreti Muaviye zamanında Süfyan bin Avfu Ezdi komandasındaki ordu ile İstanbul'u almaya geldi. Yezid de bu ordudaydı. 50 senesinde sur dışında 30 bin mücahit ile şehid oldular. Hacı Bayram-ı Veli'nin yetiştirdiği Evliya'dan Akşemseddin tarafından kabri keşfedilip, Fatih Sultan Muhammed Han türbe yaptırdı. Osmanlı padişahları bu türbeye saygı gösterirdi. Hükümdarlar bu türbe önünde kılınç kuşanırlardı. Anh. İstanbul şehri Yezid ve Süleyman bin Abdülmelik zamanlarında da muhasara edilmiştir. 115. Halid Bağdadi. Ziyaettin Mevlana Halid Osmanlı'nın babası Ahmet bin Hüseyin Bağdad'ın Zur kazasındandır. Osman bin Affan radıyallahu an soyundandır. Mevlana Halit fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf kelam, sarf, nahiv, bedi, meani, beyan, belagat, vad, bahs, adab, aruz, lügat, mantık, fizik, matematik, geometri, astronomi ve benzeri ilimlerde zamanının bir tanesiydi. Firuzabadi'nin Koca Kamus Lügatini ezberlemişti. Zamanındaki Bağdat alimlerinin ve tasavvufçularının belki asrındaki bütün alimlerin üstündeydi Kur'an-ı Kerim'in esrarına vakıf idi bütün ömrü zühd ve vera ile geçmişti gören işiten her alim yüksekliğini üstünlüğünü söylerdi her ilimden her kitaptan sorulan her suale düşünmeden hemen doğru aslına uygun cevap verirdi herkesi hayrette bırakırdı adı her tarafa yayıldı. Süleymaniye mütesarrıfı Abdurrahman Paşa, bir medresede ders vermesini, her ihtiyacını bol vereceğini çok dilediyse de, kabul etmedi. Bu işi beceremem, dedi. 1203 yılında, Üstadı Seyyid Abdülkerim Berzenci, Tavundan vefat edince, onun talebesi boş kalmasın diye, bunlara ders verdi. Her taraftan alimler dersine üşüştü her müşkülü çözer, her derde deva olurdu. Kendisi hiç kimseye ehemmiyet vermeyip gece gündüz ibadet ederdi. Cezbe halinde olup hep ağlardı. Çok düşünceliydi. 1220'de hacca gitti. Yolda Şam alimlerinden çok saygı gördü. Verdiği cevaplarla alimleri şaşkına çevirdi. Alçak gönüllü olduğundan orada Allame Muhammed Küzberi'den hadis rivayeti icazeti aldı. Mustafa Kürdi'den hadis ve kadiri icazeti aldı. Yollarda söylediği farisi beytler çok nazik ruhunun terennümleridir. Divanını gören hayran olur. Medine'de Yemenli bir alimden nasihat istedikte Mekke'de dine uymayan bir iş görünce hemen reddetme der. Mekke'de bir cuma günü Kâbe-i Şerif'e karşı delail-i şerif okuyordu. Cahil kılıklı, siyah sakallı birinin Kâbe'ye arka çevirip kendine baktığını gördü. Utanmadan Kâbe'ye arkasını çevirmiş diye düşünürken Mü'mine hürmet Kâbe'ye hürmetten daha öncedir. Bunun için yüzümü sana çevirdim. Niçin beni kötülüyorsun? ''Medine'deki zatın nasihatini unuttun mu?'' dedi. Bunun, büyük velilerden olduğunu anladı. Af diledi. Beni irşad et diye yalvardı. ''Sen burada olgunlaşamazsın'' dedi. Eliyle Hindistan'ı gösterdi. ''Senin işin orada tamam olur'' dedi ve gitti. Haçtan, memleketine gelip, ders vermeye başladı. Fakat, Gece gündüz Hindistan'ı düşünüyordu. Bir gün Hindistan'ın kutbu Abdullahi Dehlevi'nin talebesinden biri geldi. İkisi bir yere kapandı. Derse gelmez oldu. Talebe Hintliye kızmaya başladı. 1224 Miladi 1809 senesinde ikisi Hint yolculuğuna çıktılar. Herkes talebe, alimler ağlayıp yalvarıp Yoldan çevirmek için çok uğraştı. Fayda vermedi. Tahran'da Şii alimi İsmail Kâşifi, talebesi arasındaki konuşmalarda rezil etti. Vaktiyle Şii tefsirlerinde Bedir esirlerini saldığın için Allahü Teala seni affetti ayeti Ebu Bekri azarlamaktadır diye okumuştu. Kaşiye Peygamberler günah işler mi dedi. Kâşi, hayır işlemezler dedi. Allahü Teala seni affetti ayeti peygamberlerin günah işlediğini gösteriyor buyurdu. Kâşi bu ayet peygambere karşı değildir. Ebu Bekr'i azarlamaktadır dedi. O halde Allahü Teala Ebu Bekr'i affettim buyuruyor da siz niçin affetmiyorsunuz dedi. Kâşi cevap veremeyip mahcup oldu. Sonra Bistam, Harkan, Semnan ve Nişapur'dan geçti. Uğradığı yerlerdeki evliyayı şiirleriyle metheyledi. Tuz şehrinde i̇mam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretinde çok güzel kaside okuyarak metheyledi. Cam ve Hırat'tan geçti. Her şehirden ayrılırken, alimler, ahali aşık olup saatlerce yola uğurluyorlardı. Kandihar, Kabil, Pişaver alimlerinin suallerine verdiği cevaplarla hepsini hayran bıraktı. Lahora ve tam bir senede yürüyerek Dehli'ye geldi. Orada Varisi Ulum-ı Camii Kemal i Kemal-i Suri ve manevi Seyyid Abdullahi ı Dehlevi 1158-1240 Hazretlerinin kalbine yerleştirdiği zikre devam ve 9 ay çalışıp huzur ve müşahede makamına erişti. Vilayeti kübra hasıl oldu. Müceddidiye, Kadiriyye, Sühreverdiye ve Kübreviye ve çeşitliye de kemale geldi. Abdullah-ı Dehlevi'nin mübarek kalbindeki bütün esrara mazhar oldu. 1226'da kendi vatanı olan Süleymaniye'ye geldi. Oradan Bağdat'taki Abdülkadiri Geylani hanesine yerleştiler. Sayit Paşa bin Süleyman Paşa Bağdat valisiydi. Mevlana Halit Maturidi itikadında ve Şafii mezhebindeydi. Çok alim, çok veli yetiştirdi. Sayısız kerametleri görüldü. Bunlardan çoğu Türkçe Şemsüşümüz ve Mecdi Talit kitaplarında yazılıdır. Mesela Sultan Mahmud'un saray nazırlarından Halet Efendi Mevlevi'ydi. Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi ve on binlerle adamı vardır. Devlet ve saltanat için tehlikelidir. Ortadan kaldırılması lazımdır." dedi. Sultan Mahmud da, din adamlarından devlete zarar gelmez diyerek, sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halit Hazretleri bunu işitince, halifeye hayır ve selametle dua ve, halet Efendi'nin işi, Piri Celaleddin-i Rumi Hazretlerine havale olundu. Onu huzuruna çekip, cezasını verecektir, buyurdu. Az zaman sonra, Sultan Mahmut han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Orada idam olundu. Mevlana Halit 1192'de Zur kazasında tevellüt ve 1242 miladi 826'da Şam'da taun'dan vefat etti. Kaddessallahu Teala sırruhül aziz. Câliyetül Ekdar, salavat kitabı her hafta okunur çok faydalıdır. Nahivde, kelamda, fıkıhta, tasavvufta kıymetli kitapları vardır. Farisi olan İtikadname adındaki Amen Tüşerhinin ve Rabıta Risalesi'nin tercümeleri basılmıştır. İtikadnamenin Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce tercümeleri Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. 116 Hamza bin Abdulmuttalib, Es'ab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır. Hem de süt kardeşidir. Annesi Hale, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem annesi olan Hz. Amine'nin amcasının kızıydı. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem 46 yaşındayken bir gün Safa tepesinde oturuyordu. Ebu Cehil yanından geçerken Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem küfretti. Mübarek ağzını açmadı. Bir şey demedi. Fakat bir hizmetçi kız bunu işitti. Hamza radıyallahu anh o gün avdan geliyordu. Adeti üzere tavaf yapmak için Haremi Şerife uğradı. Hizmetçi kız yanına gelip Ebu Cehil kardeşin oğluna şöyle şöyle söyledi dedi. Hamza daha Müslüman olmamıştı. Fakat kardeşinin oğluna küfredildiğini işitince akrabalık damarları hareket etti. Silahları üstünde olarak Kureyş kâfirlerinin yanına geldi. Kardeşim oğluna kötü söz söyleyen, kalbini inciten sen misin? diyerek, boynundaki ok atan yay ile Ebu Cehil'in başını yardı. Orada bulunan kâfirler, Hamza'ya saldıracak oldular. Büyük çarpışma çıkacaktı. Fakat Ebu Cehil, dokunmayınız, Hamza haklıdır, onun kardeşi oğluna bilerek kötü şeyler söyledim, dedi. Böylece, Hamza'yı başından savdı. Aman ona iyileşmeyiniz. Bize kızar da Müslüman olur. Bununla Muhammed kuvvetlenir, dedi. Hamza, Müslüman olmasın diye, kafasının yarılmasına razı oldu. Çünkü Hamza, hatırı sayılır, kıymetli ve kuvvetliydi. Hamza, Resulullah'ın yanına gelip, Ya Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil'den intikamını aldım. Onu kana boyadım. Üzülme, sevin, dedi. Ben böyle şeylerle sevinmem, buyurdu. Seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için ne istersen yapayım, dedi. Ben ancak senin iman etmen ile kıymetli bedenini Cehennem ateşinden kurtarman ile sevinirim buyurdu. Hamza radıyallahu anh hemen Müslüman oldu. Kureyş'in yanına gidip Müslüman olduğunu ve Allah'ın peygamberini her suretle koruyacağını güzel bir kaside okuyarak bildirdi. Bunun Müslüman olması ile Muhammed aleyhisselam çok sevindi. Müslümanlar, Pek çok kuvvet buldu. Medine'ye hicret etti. Bedir gazasında fevkalade kahramanlık gösterdi. Uhud gazasında da otuz bir kafiri cehenneme gönderdikten sonra, vahşi tarafından şehit edildi. Radıyallahu teâlâ anıh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzüldü, çok ağladı. Cenaze namazını kıldı. Şehid olduğu zaman 57 yaşında ydı vahşi de radıyallahu an sonra Müslüman oldu 117 Harun Reşit Abbasi halifelerinin bencisidir Muhammed Mehdi'nin oğlu Cafer mensurun torunudur 148'de tevellüt, 193 Miladi 809'da tuz şehrinde vefat etti Tuz'tadır. Yüz yetmişte, kardeşi Musa Hadi vefat edince, halife oldu. Babası zamanında, iki defa Rumlarla harp etmişti. Kahramanlık göstermişti. Üsküdar'a kadar gelmişti. Halifeyken Ereyli'ye kadar aldı. Dokuz defa hacc edip, Medine, Mekke halkına, çok ihsanda bulundu. İlm ve sanat sahiplerine, çok yardım ederdi. Çok adil idi. Fakat veziri, bermekilere sert ceza verdi. İmparator Şarman ile dostluk kurdu. Ona hediyeler gönderdi. Bu arada gönderdiği su ile işleyen bir saat, Avrupalılara hayret vermişti. Zevcesi Zübeyde, Mekke-i Mükerremenin her yerine, aynı Zübeyde denilen çeşmeler, ve havzlar yaptırdı. 118. Hasan bin Ali. Hazret Ali'nin büyük oğlu, Resulullah'ın torunudur. On iki imamın ikincisi, İslam halifelerinin beşincisidir. Hicretin üçüncü yılı, Ramazan ortasında Medine'de tevellüt, 49'da Medine'de vefat etti. Mirat Kainatta diyor ki, Hazreti Muaviye kendinden sonra yerine Hz. Hasan'ı radıyallahu anhuma halife yapmaya karar verdi. Bunu millete ilan etti. Yezi̇d babasının bu kararını anlayınca kendisi halife olmak için Şam'dan Hz. Hasan'ın zevcesine zehir gönderdi. Seni ben alacağım. Tepeden tırnağa kadar mal, süs eşyası içine koyacağım diye onu aldattı. Bu da kendisini boşayacak diye zaten Hazreti i e kin beslemekteydi ve onu zehirledi. Yüzü Resulullah'a çok benzerdi. Hilm, rıza, sabır ve kerem sahibiydi. Halife Osman'ın evi sarıldığı zaman babası tarafından kardeşiyle birlikte imdada gönderilmişti. Kırk senesinde Kufede halife oldu. Yedi ay sonra Hazreti Muaviye ile harbetmeyi doğru görmeyip hilafeti kendi rızasıyla ona bıraktı. Hazreti Aisha, imamın Rasulullah'ın yanına defnedilmesine izin verdi ve çok istediyse de Mervan, Bakî kabristanına defnettirdi. Çocuklarına şerif denir. 119. Hasan Çelebi. Babası Muhammed Şah'tır. Molla Fenari soyundan olup alim ve kâmil idi. 840'ta tevellüd, 886 miladi 1481'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Beydavi ve Tecride Telviha, Mutavvele, Mevakıfa, Vikayeye haşiyeler yapmıştır. Başka eserleri de vardır. 120 Hint bint Utbe, İslam'ın büyük düşmanlarından Utbe bin Rebia bin Abdü Şems bin Abdümenaf Menaf kızı, Ebu Süfyanın zevcesi ve Hazreti Muaviyenin annesidir. Daha önce Fakih bin Mugire mahsuminin zevcesiydi. Uhud gazasında bulundu. Düşman askerlerine harbe teşvik ederdi. Mekken'in fethinde. Zevcinden bir gün sonra Müslüman oldu. Resulullah'ın hayır duasını aldı. Yermük gazasında, zevci ile birlikte İslam ordusunda bulunup, İslam askerini Rumlara karşı harbe teşvik etti. 13 üç yılında, Ebu Kuhafe ile aynı günde vefat etti. Radıyallahu teâlâ anhuma. 121. Hümayun Şah Mirza Muhammed'dir. Hindistan'daki Gürganiye Devleti'nin ikinci sultanıdır. Mirza Babür Şah'ın oğludur. 913'te Kabul'de tevellüt, 963'te vefat etti. 937'de hükümdar oldu. 946 ve 947'de Afganistan'da Şirhana malubu oldu. İran'a sığındı. 962'de Afgan askerini mağlup ederek, tekrar hükümdar oldu. 963, miladi 1556'da vefat etti. Delhideki türbesi, pek sanatlı ve zinetlidir Hint sultanları, 313. sahifededir. 122. Hüseyin bin Ali Resûlullah'ın torunu, hazret Ali'nin ikinci oğludur. 12 imamın üçüncüsü, ve ehlibeytin beyt'in beşincisidir. Hicretin altıncı yılında tevellüt, 61. Miladi 681, Muharrem'in onuncu günü Kerbela'da şehit oldu. çeşitli hadis-i şeriflerle met edildi. Hep babasının yanındaydı. Babası şehit olunca Medine'ye geldi. Hazreti Muaviyenin vefatında Yezide biat etmedi. Küfeliler kendisini çağırıp halife yapmak istedi. Kardeşi Muhammed bin Hanefiye, İbni Ömer, İbni Abbas ve daha nice Eshab-ı Resul mani oldular ise de nasihatlerini dinlemeyip yetmiş iki kişiyle Mekke'den Irak'a yola çıktı. Yezid Şam'dan bunu haber alınca Irak valisi Ubeydullah bin Ziyade emir gönderip küfeye sokma dedi. Bu da Saad ibn Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer'in kumandasında bir ordu gönderdi. Ömer geri dönmesini bildirdiyse de imam kabul etmeyip, harp etti. Yanında bulunanlara da tekrar tekrar teslim olun denildiyse de yetmiş ikisi de şehid oluncaya kadar dövüştü. Sinan bin Enes Nehâi Hazreti İmamı şehit etti. Mübarek oğlu İmamı Zeynel Abidin on yaşında ve hasta yatmakta olduğu için öldürülmedi. Kadınlarla ve imamın mübarek başı ile Şam'a gönderildi. Mübarek başı, Mısır'da Karafe, kabristanında Metfondur. 123. Hüseyin bin Ali Vâiz-i Sultan Hüseyin Baykır'a zamanında, Hiratta Vâiz idi. Mevâhib-i Aliye adındaki, Farisi tefsiri çok kıymetlidir. Muhammed bin İdrisi Bitlisi 982 ve Saray hocalarından İsmail Ferruh Efendi tarafından 1246'da Türkçeye tercüme edilmiş. ikincisi Mevakıf tefsiri ismiyle basılmıştır. Lübabul İhtiyarat Tayinil Evkat kitabında Namaz vakitlerinin tayinini bildirmektedir. 910 Miladi 1504'te vefat etti. Rahimehullahü Teala. 124. Hüseyin Buhari. Hüseyin bin Yahya Buhari Hanefi alimlerindendir. 400 Miladi 1110 yılında vefat etti. İmam-ı Muhammed'in Camiül Kebirini şerh etmiştir. 125. Hüseyin Hilmi Işık 1329 hicri yılına rastlayan, 1911 senesinde, Mart ayının 8. günü, güzel bir bahar sabahı, İstanbul'da, Eyüp Sultan'da, Servi Mahallesi, Vezir Tekke Sokağı, Şifa Yokuşu'nda, bir numaralı evde tevellüt etti. Babası Said Efendi, ve dedesi İbrahim Pehlivan, Pilevne'nin Lofça kasabası, Tepova köyünden, annesi Ayşe hanım ve annesinin babası Hüseyin ağada, Lofça kasabasından idiler. Said Efendi, 93, Hicri 1295, Miladi 1878, Rus harbinde, muhacir olarak İstanbul'a gelmiş, vezir tekkesinde yerleşip evlenmişti. Harp ve muhacirlik sıkıntıları sebebiyle hiçbir mektebe gidememiş, belediyede kantar memuru olmuş, kırk seneden fazla bu vazifeyi yapmıştı. İstanbul'un büyük camilerinde, meşhur hocaların derslerine aralıksız devam ederek, din bilgilerinde çok derinleşmişti. Vazifesi icabı, matematiğin dört işlemini zihn ile yapmakta, o kadar mahir olmuştu ki, görenler şaşardı. Beş yaşında, Eyüp Camii ile Bostan İskelesi arasındaki Mihrişah Sultan ilk mektebine başladı. Burada, iki senede Kur'an-ı Kerim'i hatmeyledi. Yedi yaşında, Sultan Reşad Han'ın türbesine bitişik, Reşadiye Numune mektebinde ilk tahsilini yaparken, babası tatil aylarında Hakim Kutbuddin, Kalenderhane ve Ebu Said din mekteplerine de gönderir, oğlunun iyi yetişmesi için çok gayret ederdi. Hüseyin Hilmi Efendi 1924 senesinde ilk mektebi birincilikle bitirdi. İlkokulda her dersten aldığı altın yıldızlı mükafatları büyük bir albümü doldurmaktadır. O sene Konya'dan İstanbul'a getirilmiş olan Halıcıoğlu Askeri Lisesi giriş imtihanlarını pek iyi olarak kazanıp, o sene orta kısmı ikinci sınıfa birincilikle geçti. Her sene takdirler alarak, 1929'da Askeri Liseyi birincilikle bitirip, Askeri Tıbbiye Mektebi'ne seçildi. Tıbbiye Mektebi'nde ikinci sınıfa birincilikle geçti. Eczacı Mektebi'ni ve sonra Gülhane Hastanesinde bir senelik stajını hep birincilikle bitirip, ilk önce üsteğmen olarak askeri tıbbiye mektebine müzakereci tayin edildi. Eczacı talebesi iken, Abdülhakim Efendi'nin tavsiyesiyle, Paris'te çıkan Le Matin gazetesine abone olup, Fransızcasını ilerletti. Müzakereci iken, yine hocasının emri üzerine, kimya yüksek mühendisliğini okumaya başladı. Yüksek matematikçi, von Mises'ten, mekanik profesörü Prager'den, fizikçi Dember'den, teknik kimyayı Gos'tan okudu. Kimya profesörü, Arnd'ın yanında çalıştı. Takdirlerini kazandı. Arnd'ın yanında altı ay, travay yapıp, fenilsiyan nitrometan metil esteri, cisminin sentezini yaptı, ve formülünü tespit etti. Dünyada ilk olan bu başarılı travayı, İngilizce olarak, iki cilt numarasıyla, devlet matbaasında bastırılan, Fen Fakültesi Mecmuasında, ve Almanya'da çıkan, Zentralblatt Kimya kitabının, miladi 1937 tarih, ve 2519 sayısında, H. Hilmi Işık isminde yazılıdır. Hüseyin Hilmi Işık, 1936 senesi sonunda bir taksim bir sayılı kimya yüksek mühendisliği diplomasını aldı. O sene Türkiye'de ilk ve tek olarak kimya yüksek mühendisi olduğu günlük gazetelerde yazıldı. Bu başarısından dolayı askeri kimya sınıfına geçirilerek Ankara'da, Mamak'ta zehirli gazlar kimya geri yapıldı. Burada 11 sene kalıp, Auer fabrikası genel direktörü Merz Baher ve kimya doktoru Goldstein ve optik mütehassısı Neumann ile yıllarca çalıştı. Onlardan Almanca da öğrendi. Harp gazları mütehassısı oldu. 1947'de Bursa Askeri Lisesi'nde kimya muallimi, sonra öğretim müdiri olmuş, burada ve sonra Kuleli ve Erzincan Askeri Liselerinde Uzun seneler kimya dersi okutarak yüzlerce subaya hocalık yapmış, kıdemli albay iken 1960 ihtilalinde emekli yapılmıştır. Sonra Vefa Lisesi'nde ve İmam Hatip Okulu'nda ve Cağaloğlu Bakırköy Sanat Enstitülerinde matematik kimya hocalıkları yapıp çok sayıda imanlı genç yetiştirmiştir. 1962 senesinde Yeşilköy'de Merkez Eczanesi'ni satın almış, sahip ve mesul müdürü olarak uzun seneler halkın sıhhatine hizmet etmiştir. Siyasete hiç karışmamış, hiçbir partiye bağlanmamıştır. Bölücülüğe, tarikatçılığa, devlete, kanunlara karşı gelmeye karşı olduğunu eserlerinde açıkça bildirmiştir. Türkiye'nin ve bütün dünyanın her yerine gönderdiği, muhtelif lisanlardaki kitaplarında, İslam dininin doğru olarak anlaşılması, İslam ahkamının ve ahlâkının yayılması için çalıştı. Bunun için, dini dünya çıkarlarına alet edenlerin ve mezhepsizlerin iftira oklarına hedef oldu. 1391, miladi 1971 sonbaharında, Dehli'yi, Diobent ve Serhendi ve sonra Karaşıyı ziyaret etmiş. Pani Püt şehrinde Senaullah Hazretleri ile Maseri Cana'nın Cana zevcesinin kabirlerinin ayak altında kaldıklarını görerek çok üzülmüş. 500 dolar vererek her iki kabrin tamir ve muhafazasını temin etmiştir. Rahimehullahü Teala. Hüseyin Hilmi Işık Rahmetullahi Teala aleyh. 26 Ekim 2001 9 Şaban 1422'de vefat etmiş olup Kaşkari dergahı yanında metfondur. Vezir Tekkeyi Safranbolulu Muhammed İzzet Paşa 1210 Miladi 1795'te Sadrazam olunca Nakşibendi meşayihı için yaptırdı. 126 Hüseyin Tayyibi Şerefettin Hüseyin bin Muhammed Tayyibi büyük alimlerdendir. Hadis, tefsir ve edebiyatta çok meşhurdur. 743 miladi 1343'te vefat etti.